İman edip salih ameller işleyenleri de ebedi olarak kalacakları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?